Karınca duası evlerdeki bereketi ya da hanelerdeki bereketi arttırır mı? Böyle bir inanış var, evlerimizi asıyoruz demişler. Evet, dua belaları def eder. Bu doğrudur. Veya dua belaları acısını azaltır, hafifletir. Ancak karınca duası denilen şey ne Kur'an-ı Kerim'de yer alır, ne de peygamber sallallahu aleyhi ve Sellemin veya ashab ve tabiinin bize aktardığı dualar arasında yer alır. Onun için bu duanın evde bulunmasıyla bulunmaması eşittir. Peki yani hocam, Çünkü teşekkür Çünkü zaten benim elime geçen karınca duası denen o lafızlara baktığımızda anlamlı bir cümlede içermez. Sadece birkaç tane Cebrail aleyhisselam gibi birkaç meleğin ismi, birkaç da yarım cümle var. Anlamlı bir cümle de yok ya. Anlamlı yani. bir cümle dahi içermediğinden dolayı, bunu birileri rızık kaynağı yapıyor, basıyor, satıyor ve buradan geçim kaynağı yapıyor. Bu doğru değil. Din yaşanır ama asla geçim kaynağı, rızık kaynağı yapılmaz. Onun için bu tür duaları ne alsınlar ne de evlerine assinlar.